fotoğrafı var. Oo, çok heyecan verici. Joey'nin oyunlarını hiç izlememiş birini hemen anlarsın. Hiç korkmaz. Yaklaşan felaketten habersizdir. Oyunun ismindeki ünlem beni korkutuyor. Sadece Freud değil de Freud. <gülüyor> Şşş. Sihir gerçekleşmek üzere. Evet i̇va. Çok güzel şeyler yaptık burada. Söylemeden edemeyeceğim, sorunun gayet açık. <Gülüyor> Tutturmuşsun pipi pipi diye, için gider pipim olsa diye. Oynayabileceğin küçük bir şey ya da bırakırsın sallanır öyle. Hırzıma geçirmiş gibiyim. Aranızda benim dışında derisini yüzüp onunla başka bir şey yapmak Aa, isteyen var mı? Evet. Rose saat on. Öyle mi? Sanki iki gibi. Aa. Hayır on yönünde. Ne? <gülüyor> Güzel bir kadın var. Saat sekiz, dokuz, on yönünde. Bak sen. Ah, muhteşem. Hayalimdeki kadınlar yanında kısa şişko kel erkek gibi kalıyor. Yanına gitsene kimseyle birlikte değil. Aa tabii canım. İlk ne diyeceğim peki? Bakar mısın? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Aa yapma canım. O da bir insan. Yapabilirsin. Aa lütfen. Bu kız beni fena aşar. Rose bana destek olsana. Milyonlarca yıl geçse öyle bir kadını tavlayamaz. Sağ ol <gülüyor> Ama güzel kadınları hep bir şeye benzemeyen adamlarla birlikte görürüz. Sen de onlardan olabilirsin. Yapabilirsin Chandler. Hadi lütfen. Gerçekten. Evet, evet, evet, evet kesinlikle. Ah canım bunu düşündüğüme bile inanamıyorum. Dilimin fazlasıyla farkındayım. Hadi yürü, hadi. <gülüyor> Gidiyorum. Evet. Merhaba. Ee, <gülüyor> tamam, sıradaki kelime şey olacak Chandler. <Gülüyor> Chandler benim adım ve ee, <coughs> merhaba. <gülüyor> evet onu demiştin. Evet evet dedim ama söylemediklerim söyleyeceklerim diye söylemek istediğim de ee, bir ara benimle çıkar mısın? Sağ ol iyi geceler. <gülüyor> Chandler. Selam işte i̇şte Nasıl oldunuz? Diğer <gülüyor> Hadi ama çocuklar o kadar da kötü değildi. Bar şöyle oynadım, cücelerle oynadığım oyundan iyiydi. En azından başımı görebildiniz. Evet, Evet dedi, evet dedi. Oh, boy, boy. Berbat bir oyundu oğlum. Huf. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Adı Aurora, kendisi İtalyan. Adımı da şöyle söylüyor: Chandler, Chandler. Chandler. Öylesini daha çok severim. Aa, yer gösterici bunu sana gönderdi. O ne? Esther yetenek ajansı. Ne? Bir ajans bana kartını bırakmış. Belki beni almak istiyorlardır. Bu oyuna bakarak mı? <gülüyor> Bu oyuna bakarak. Merhaba çocuklar. Merhaba. Selam Chandler. Hayır, bu tutku çizgisi. Bu da sadece bir çizgi. İçeri gireli 7 saniye olmasına rağmen randevumu sormadığınıza inanamıyorum doğrusu. Aa, Aa, evet. evet. Randevu nasıl geçti Chandler? İnanılmazdı. Onun gibi birini hiç tanımadım. Çok ilginç bir hayatı varmış. İsrail ordusundaymış. Neyse ki kurşunlardan hiçbiri motora gelmedi. Anlayacaksın, zar zor sınıra ulaştık ama ben zar zor... Ben... Bütün gece kendi hakkımda konuştum. Affedersin. <gülüyor> ya sen? Bir hikaye anlat sen de. Peki hala. Bir keresinde, bir keresinde metroya bindim. E, tamam mı? Geceydi. E, ta Brooklyn'e kadar gittim. Canım istedi diye. <gülüyor> İkiye kadar konuştuk. Kusursuz bir akşamdı. Yani öyle sayılır. Birden Yemen'de olduğumuzu fark ettik. Aa, affedersin. Biz derken... A ben ve Rick'ten bahsediyorum. Rick kim? Benim kocam. <gülüyor> <gülüyor> Aa, yani boşandın mı? Hayır. Aa affedersin yani dul mu kaldın? Umarım öyledir. <gülüyor> Hala evliyiz. Peki söylesene kocan burada benimle oturmana ne der? Ayağını pantolonumdan içeri o kadar soktun ki cebimdeki bozuklukları sayarsın. <gülüyor> Merak etme. Herhalde kızmaz diye düşünüyorum. Çünkü Eton'a kızmadı. Eton mı? Bir de Eton mı var? Hmm, Eton benim... ...sevgilim. Ne? ne? <gülüyor> Peki açıklar mısın? Kocan ve sevgilim varsa bizimkinin nasıl bir ilişki olmasını düşünüyorsun acaba? Genelde cinsel bir ilişki olur. Ha. Aa yürümediğine çok üzüldüm. Yürümeyecek ne var ki Perşembe yine görüşeceğiz. <gülüyor> sen hikayeyi dinlemedin mi? Asıl sen dinlemedin mi? Bu çarpık bir ilişki. Öyle bir kadınla nasıl görüşürsün? Aslında başta bana da test geldi ama düşünürsen iyi şeylerin hepsi bende olacak. Bütün eğlence, sohbet, seks ve sıfır sorumluluk. <gülüyor> Bu her erkeğin hayalidir. Ha, hiç de öyle değil. Rose, senin hayalin bu mu? Hayır, tabii ki değil. Evet, evet, evet. Ne yani? Başka biriyle çıkan biriyle çıkmanın mahsuru yok mu sizce? Ben yapamazdım. Aferin sana Joey. Bir kadınlayken benim ondan daha çok insanla çıktığımı bilmeliyim. Aslında tek eşlilik bazen çok alengirli bir iş. Yani antropolojik açıdan... <Gülüyor> İyi, iyi tamam, asla öğrenemeyeceksin. Şaka yapıyorduk anlat, hadi. Hadi. Hadi. Pekala. Rusher League'nin öne sürdüğü bir teori vardı. Tada! Birbirimizi artık böyle mi karşılıyoruz? Hoşuma gitti. Camları, yerleri sildim. Elektrikli süpürgenin bütün parçalarını kullandım. Bir tek şu yuvarlak kıllı şey hariç. Ne işe yaradığını bilmiyorum. Aa, evet, kimse bilmiyor ve sormamız da yasak. Eee, nasıl buldunuz? Tertemiz. Tertemiz, harika, harika, harika görmüyor. Ee, Yeşilpuf'un yerini değiştirmişsin. Aa. Aa. Aa. Her şey, bu nasıl oldu ki? Bilmem, orada daha iyi durur dedim. Hem Sehban'ın etrafında oturacak bir yer daha oldu. Evet, evet. Çok enteresan. <gülüyor> Ama bak ne diyeceğim. Sırf eğlencesine. Bakalım eski yerinde nasıl duruyordu. <gülüyor> <gülüyor> e, sadece kıyaslamak için. Evet. Aa, aha, burada, burada çok iyi oldu. Bence bir süre burada bırakalım bunu. <gülüyor> Heşil Puf'un yerini değiştirmeye kalktığına inanamıyorum. İyi ki dergileri sehpaya yaymadın. Yani kesin gözlerini oyardın. O kadar da kötü değilim öyle değil mi? Evet öylesin Monika. Birlikte yaşadığımız zamanı hatırlasana. Sen kafamdaki küçük... Bana haksızlık ediyorsunuz. Ha, yapma çocukken kırpık olmayan tek kırpık M bebeği seninkiydi. Tamam, ne var bunda? Sorumluluk sahibiyim, düzenleyeyim ama ben de çılgın olabilirim. <gülüyor> Pekisiniz zıpır kız. <gülüyor> Düşün bakalım, telefon faturası geliyor ama sen hemen ödemiyorsun. Neden? Çünkü çılgınsın. <gülüyor> Sana ihbarname gelene kadar bekliyorsun. Bunu yapabilirim. Tamam. Tamam, o zaman bırak da markete ben gideyim. Ve deterjanı da ben alacağım. Ama pratik kapaklı olanından almayacağım. İnsan neden böyle bir şey yapar ki? <gülüyor> Diye merak eder insan. <gülüyor> Biri da bardak bırakmış. Altlık da yok, içecek soğuk, hava sıcak. Küçük su damlacıkları damla damla ahşap sehpaya yaklaşıyor. Yeter! <gülüyor> İnanamıyorum. E, doğru. Kimim ben? Monika annemsin. Ha ha. Ha İnanamıyorum. Tamam. T tamam geleceğim. Hah. Menajerim de. <gülüyor> Menajerim bana bir iş ayarladı. Hem de yeni Al Pacino filmindir. Wow. Çok, evet. çok, çok, çok, çok güzel. <gülüyor> evet. Peki rolün neymiş? İnanabiliyor musun Al Pacino? O adam oyuncu olma sebebimdir. Ben mi çalışmıyorum? He? Asıl sen çalışmıyorsun bu mahkeme de çalışmıyor. <gülüyor> evet rolün neymiş? Tam kurtuldum derken beni yine içine çektiler. <gülüyor> Hadi ama cidden. Cidden <gülüyor> ne söyle? Aa, ben onun... Sen, sen, sen onun ne ne? Onun popo dubları olacağım. Tamam mı? Al Pacino'nun poposunu oynuyorum. Tamam mı? Duşa giriyor ardından benim popom görünüyor. Hadi be. Yapmayın çocuklar. Bu gerçek bir film. Al Pacino oynuyor büyük olay. Aa, hayır. Hayır. Ee, çok iyi aslında. Bunca yıl uğraştıktan sonra nihayet popo çatalını sanat dünyasına sokmayı başardım. <gülüyor> <gülüyor> i̇yi, iyi. Tamam. Dalga geçin. Umurumda değil. Bu benim için büyük bir fırsat. Evet. Evet. Öyle. Doğru. Evet. Bizi büyük açılışa davet edecek misin? <gülüyor> <gülüyor> Evet. Al. Nemlendiricini almam lazım. Niçin? Sence bugün büyük gün. A, doğru ya tamam. Ee, banyoya git istediğini kullan ama sakın orada ne yaptığını bana söyleme olur mu? Sağ ol. Ne demek? Joey nerede? Annesi sarıyor. Banyoda. Tamam. Oraya gitme bence. Saçmalama aynı evde yaşıyoruz. Uyarmıştım. Ah. Kim bağırıyor böyle? E, Monica bağırıyor. Ah. E, bir iki şey alabilir miyim? Aurora bizde kaldığı Kahvaltı hazırlayacağım Aa, da. Bütün gece sendeydi demek e, Evet. Eaton gelene kadar 20 dakikan var yani. Oo, zoruna mı gitmeye başladı bakalım? Hayır hayır zoruma gitmiyor. İnanın. Buna değer. Tamam mı? Bir ilişkide bazı anlar vardır ya... ...ömrünün sonuna kadar hatırlayacağını bilirsin. Hem de her saniye. Benim için orayla öyle. Bunun 35 saniyesini de sizinle konuşarak geçirdim. Evet Monika, kapıyı açar mısın lütfen? Şey tabii. Uh, uh, Chender, eski Monika olsa o telefon tavayı plastik fırçayla olmanı isterdi senden ama ben... <gülüyor> ben bunu asla yapmayacağım. Hadi kız alın işte. Tamam, herkes hazır mı? Bak, bu büyük fırsat için size teşekkür etmek istedim. Bornozu çıkart. B ben mi? Çok iyi olur. Tamam, peki. Bornozu çıkarıyorum. Tamam ve bornoz çıktı. Tamam millet, bunu bir seferde çekelim. Lütfen başlayalım. Su gelsin. Ve motor. Ve kestik. Hey popo adam ne alt ediyorsun? A, duş alıyorum. Hayır poponu kasıyorsun. A, bildiğim kadarıyla adam üzgün sonuçta. Yani karısı ölmüş kardeşi kayıp. Bence poposu kızgın olurdu. Ha? Bence popo öyleden önce bu çekimi bitirmek ister. Tekrar çekiyoruz ve su geliyor. Ve motor. Ve kestik. O neydi? Sessiz çaresizliği oynuyordum. <gülüyor> Ama yapamamışım demek ki. Aa, bu parmaklara bayılıyorum. Teşekkür ederim. Kendi parmaklarımı kastetmiştim. <gülüyor> Baksana ne kadar da mutlular. Oğul. <gülüyor> Aman Tanrım geç kaldım. Aa, hayır hayır hayır. hayır hayır Gitme gitme gitme lütfen gitme. Tamam gitme, gitme. tamam. Hmm, hmm, hmm, hmm, hmm. Gitmek zorundayım. Aman be gidiyor. Kusura bakma beni bekler. Ee, hani Rick'le konuşmuştun? Ben Rick'le buluşmayacağım. Eton mı? Bütün günü onunla geçirdin. Hayır bu Andrew. <gülüyor> biliyorum Önümüzdeki yıllarda bu soruyu sorduğuma pişman olacağım ama de <gülüyor> Andrew Kim o yeni Aa, yani Rick Eaton ve ben sana tamamen yetmiyor muyuz Hayır tam olarak öyle değil yani çoğu kadın bizim gibi üç erkek için adam öldü ee, ne istiyorsun Seni? Bana sahipsin zaten. Hayır, sadece sen. Nasıl yani? Öbür erkekleri bırak. Yani hepsini mi? Çok iyi vakit geçiriyoruz. Neden olmasın? Niye sadece böyle olamıyor? Niye sadece konuşup, gülüp... ...birbirimize karşı sorumluluk hissetmeden... ...sevişmiyoruz? Bu geceye kadar senin de bunu... ...istediğini sanıyordum. Yani aslında... ...bir tarafım bunu istiyor ama... İçimde iki adam var sanki biri kes be bu harika diyor. Bir de öbür adam var. Grinch'in kalbi üç kat büyüyüp de ölçüm cihazını bozduğunda ortaya çıkan adam da o işte. O da diyor ki bu çok zor bitir bitir. Peki sen bu ikisinden hangisini dinleyeceksin? Bilmiyorum ikisini de dinlemek zorundayım. Birbirlerini konuşturmuyorlar. Hangisi? İkinci adam. Anlıyorum. Peki. Fikrini değiştirirsen beni ara. Affedersin. Dudaklar birinci adamda. <gülüyor> Şöyle bak, onu sen terk ettin. Evet. Ha, yani değil mi? Ee, bu kadın inanılmaz derecede seksi ve güzel ve akıllı ve elde edilemez. Ya bunu niye yaptın sen? <gülüyor> Selam. Merhaba. Merhaba. Aa, Hayır, merhaba. Kim e bir dakika. Sen Al yeni filminde popoyu oynamadın mı? Hayır. Hayır mı? Ne oldu koca adam? Koca adam mı? Birden öyle demek geldi içime. Kovuldum. Aa! Evet popom çok rol kesiyormuş. Bunu herkese anlatmıştım. Şimdi herkes sinemaya gidip beni görmeyi beklerken Aslında kimse anlamayacaktır. Annem anlar. Bunda çok tatlı ama Rahatsız edici bir şey var. Altı yıldır berbat oyunlarda oynayıp duruyorum. En sonunda bir fırsat yakaladım ve berbat ettim. E belki de beklediğin fırsat değildi. Yani evet büyük fırsatı yakaladığında bilirsin yani anlarsın bence. Öyle öyle mi gelmişti sana? Bilemiyorum çıplaktım beklediğin fırsat değildi. Hatta bence bir insanın eline tek bir fırsat geçmez. Bence başına çok büyük şeyler gelecek. Bir gün bir gencin koşarak arkadaşlarına gelip rolü aldım. Joey Tribbiani'nin kıçı olacağım diyeceği günü düşünmelisin. Sahi mi? Sağ ol ya. Aa, Aa, gel, gel buraya. buraya gel. Üzüldüm Joey. Ben yatıyorum çocuklar. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler Aman ayakkabılarını burada mı bırakacaksın? <gülüyor> Öyle mi? Yani öylece gelişi güzel, başıboş ve dağınık olarak mı bırakacaksın? <gülüyor> Fark etmez. Yarın alırım ya da almam. <gülüyor> ne zaman istersen. Çılgının teki oldu çıktı bu da. <gülüyor> ...seni o kadar rahatsız ediyorsa gidip o ayakkabıları al. Hayır, bunu yapma. Bu çok aptalca. Hiçbir şey ispatlamama gerek yok ki gidip alacağım şunları. Ama o zaman herkes anlar. Ama şimdi alıp sabah erkenden uyanıp onları geri koyabilirim. Aa, benim yardıma ihtiyacım var. <gülüyor>